Anne, ben giderim. Odadaki herkes şoke oldu. Ne? Bunu düşünme bile. Evet, aynını annene demiştim. Anne, sen bana hep cesur olmayı öğütledin. Doğayı korumak için elimden geleni yapmam gerektiğini öğrettin. Şimdi bunları yapmam gerekiyor. Nasıl olur da buna izin vermezsin? Linda cevabı olmadığı için sadece sustu. Saint Wormwood... Hop'un ellerini sıvaladı ve cebinden bir harita çıkardı. Sen de annen gibi çok cesursun. İlla gideceksen yanına bunu al. Bu ne? Bu sihirli bir harita. Bu harita sana hayat ağacına giden yolu gösterir. Aynı zamanda yoldayken bu harita sayesinde ice cup'ın ne kadar su altında olduğunu görebilirsin. Bu sayede kararlı, hızlı ve her zaman tetikte olacaksın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, sakın unutma. Bu haritayı her ne olursa olsun iyi koru. Çünkü bunu kaybedersen Ice Cup'a asla geri dönemezsin. Benim güzel yavrum. Bunu yapmak zorunda değilsin. Bunu yapmak zorunda mıyım anne? Lütfen ben burada değilken Zolkieye göz kulak ol. Geri döneceğime söz veriyorum. Ama hayatım Gecenin bu karanlığında yola çıkmak zorunda değilsin. Sabah da çıkabilirsin. Zamanımız yok anne. Hemen şimdi çıkmam gerekiyor. Hop annesine sarıldı ve ona veda etti. Saint Wormud sihirli bir şemsiye verirken Misah Şeri meyve dolu bir yolluk hazırladı. Hope okyanus kıyısına gelince Saint Wormud'a veda edip yolculuğuna başladı. Hope ve küçük kayı dalgalara ve fırtınaya karşı cesurca direndi ve yavaşça hedefine doğru yaklaştı. Kasırga vurunca canı pahasına yoluna devam etti ve girdaplı sulardan geçmeyi başardı. Sonra hayat ağacını görene kadar haritayı takip etti. Ah, sonunda hedefime vardım. Tam adaya yaklaşırken şiddetli bir fırtına patladı. Çok güçlüydü ve her ne kadar denese de Hop'un dayanacak gücü kalmamıştı. Ve suyun içine sürüklendi. Zavallı Hop, gözlerini açınca Hayat Ağacı Adası'nda olduğunu gördü. Ve bu görüntü biraz da olsa içinin rahatlamasını sağladı. Ancak oraya varmak hiç kolay değildi. Hop haritaya bakınca yaşadığı küçük ice cup'ın neredeyse yarısının sular altında olduğunu gördü. Ayrıca küresel ısınma canavarı buzları eritmeye başlamış. Ateşiyle buzları eritiyor ve deniz seviyesini yükseltiyor. Şimdi iyice yüksekte. Aman canım, acele etmeliyim. Ice Cap'ın çok zamanı kalmadı. Kararlı duran Hop, ağaca doğru yürümeye devam etti. Soğuk hava ve serin esen rüzgar onu gerçekten çok zorladı. Artık buradan dönemem. Çünkü herkes bana güveniyor. Hop durmadan devam etti ve hava o kadar soğudu ki Hop'un üstü buz tutmaya başladı. Üstü neredeyse tamamen buz kaplı olan ve ısınma umudu olmayan Hop donmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan ve çok üşüyen Hope, yana yakıla kullanabileceği bir şeyler aradı ve sonra Saint Wormwood'un ona verdiği sihirli şemsiyeyi buldu. Hope, sihirli şemsiyeyi çantadan çıkardı ve tam donmadan önce düğmesine basmayı başardı. Şemsiye anında açıldı ve içinden çıkan bir sıcaklık hemen buzu eritti. Hope, mucizevi bir şekilde kendine geldi ve gökyüzüne bakıp şunu dedi. Teşekkür ederim Saint Wormwood. Şemsiyeyi soğuk havaya karşı bir kalkan gibi kullanan Hop, sonunda Hayat Ağacına varıncaya kadar yoluna durmadan devam etti. Hayat Ağacı tüm heybetiyle orada duruyordu. Çevresindeki soğuktan hiç etkilenmemişti. Yepyşil ve canlı bir görüntüsü vardı. Hop ağaca yaklaşarak şöyle dedi. Merhaba kadim dostum. Lütfen çağırıma kulak ver. Şeytani küresel ısınma canavarını alt etmek için buraya kadar geldim. Küresel ısınmadan kurtulmak için sana ihtiyacımız var. Hangi fani beni sessiz ve derin uykumdan uyandırdı? Sen de kimsin evlat? Fırtınaları ve soğuğu atlatıp buraya kadar gelen kim? Ben Deniz Ice Kaptan Hop Ve senden yardım istemeye geldim. Lütfen bizi küresel ısınmadan koru. Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Ama bunun karşılığında senden bir şey isterim. Kollarının altında sımsıkı tuttuğun bu şey ne peki Hope? Bu mu? Bu şey beni tekrar eve götürecek. Bu olmadan kaybolurum. O zaman ben de onu istiyorum. O haritayı bana ver, senin için küresel ısınma canavarını al dediğim. Tamam. Buyur. Ne? Eve dönmek için buna ihtiyacın yok mu? Evet var. Ama bunu vermezsem gidecek evimde kalmayacak. Bu yüzden buyur al. Beni büyülüyorsun evlat. Buraya gelirken fırtına ve soğuğa dayanan çok kişi oldu ama onlar asıl zor sınavı geçemedi. Onlar kendi canını ve malını düşünürken sen başkaları için kendi canından geçtin hem de tereddüt etmeden. Evet sana yardım edeceğim. Bunu söyleyen hayat ağacı gözlerini kapattı. Bir anda yapraklar titreşti ve esen rüzgar ağacın mesajını dünyanın dört bir yanındaki evlatlarına iletti. Bu onlara yeni bir hayat verdi. Fidanlar ağaca dönüştü ve kuru ağaçlarda yeniden yeşerdi. Bunu gören arkadaşlarımız Cici, havada asılmayı bırakıp inip ağaçlara yapıştı. O andan itibaren küresel ısınma canavarının gücü azaldı. Çünkü dünyanın sıcaklığı yine normale döndü. Canavar yeniden uykuya dalmayı başardı ve büzüşerek arazideki bir kayaya benzedi. Dünya hızla iyileşmeye, güçlenmeye ve yeşillenmeye başladı. Artık korkacak bir şey yok evladım. Bundan sonra evine güvenle dönebilirsin. Evet, buna ihtiyacın olacak. Bunu söyleyen hayat ağacı haritayı hopa verdi. O da mutluluktan havalara uçtu. Ah, teşekkür ederim büyük anne. Sen gerçekten harika bir varlıksın. Nereye gidersem gideyim çocuklarına yardım edeceğim. Sağ ol evlat. Keşke herkes senin gibi düşünsü. Lütfen insanlar arasında bu bilinci geliştireceğinin sözünü ver bana. Doğayı koruyun tamam mı? Söz veriyorum. Hop ve Hayat Ağacı ayrılmadan önce vedalaştı. Hop sihirli haritasına baktı ve Ice Kaptan suların çekildiğini gördü. Böylece eve mutlu bir şekilde döndü. Hop, Ice Cap'a ulaşınca her şey normale dönmüştü. Hop çok mutlu oldu ve insanlar onu büyük bir sevinçle karşıladı. Hop annesine doğru koştu. Anne, senin için gerçekten çok korktum. Benim güzel kızım, seni tekrardan kollarımda bulduğum için çok şanslıyım. Bizi sen kurtardın. Gerçekten çok güçlü ve cesur bir kızım varmış Linda. Kızın her şeyiyle sana benzemiş Linda. Ki bence buna sevinmeli miyiz onu da bilmiyorum. Herkes kahkaha attı. Hop, herkesi bu halde gördüğü için çok mutlu oldu. Aynı gece Linda kızını yatırırken hop şunu söyledi. Anne, artık az kapının dışına çıkmak istiyorum. Peki neden? Daha yeni geldin. Küresel ısınma yeniden uyansın istemiyorum. Bu yüzden dünyayı gezip hayat ağacının mesajını insanlara iletmek istiyorum. Peki neymiş bu mesaj? Çocukları olan ağaçları korumak istiyorum. Küresel ısınmanın yeniden uyanmasını engellemenin tek yolu daha fazla ağa çekip var olan ağaçları kesmemek. Şehirler fosil yakıtları bırakıp enerji için dostlarımız altın melekleri kullanmalı. Rüzgar ve suyun gücünü de unutmamak lazım. Bunu da kararında yapmak lazım. Ve zararlı kimyasalları kullanmamalıyız. Eğer bunu yaparsak dünyamız asla fazla ısınmaz. Aa, bunların hepsini yalnız mı yapacaksın peki? March, Tom, Cradle, Johnny ve Lins'i farkındalık yaratmak için bana yardım edecek. Aa, <gülüyor> sizler harikasınız. Size iyi yolculuklar dilerim ama bu gece için bence bu kadar yeter. Bu gece sadece sevgili kızım ol ve benimle uyu. Tabii ki. Her zaman küçük kızın Hop olacağım. Anne ve kızı bunu konuşurken mutlu mesut bir şekilde uyuyakaldılar. Ertesi sabah güneşin altın melekleri dünyaya indi ve arkadaşlarımız Gigi onları kucakladı. Her şey olması gerektiği gibi normale döndü. Hop cesareti ve dünyayı kurtarma arzusuyla üstüne düşeni yaptı. Bundan sonra bizler de en az kendi üstümüze düşeni yaparak ona destek olmalıyız.